Demek ki insanlar yani bu son olayları böyle doğru değerlendirmek için bunları söylüyor. Yani gerçek manada e, paylaşım olsun diye söylüyorum. Düşündüklerimi sizinle paylaşıyorum. Efendim buyurun. Evet devam et İnsanda bulunan nifak kibir, haset gibi rahatsızlıklardan tam olarak nasıl kurtuluruz? Değil mi? Efendim, Allah razı olsun. Nifak nedir? Nifak e, büyük bir hastalık. Mesela Müslümanların birlik, beraberlik olması gerektiği yerde onları bozgunculuk yapmak nifaktır. Müslümanların e, huzuru varken Müslümanların fitne, içerisinde fitne, e, güç birliği var iken Müslümanlar sükuneti içerisindeki onlar içerisinde e, huzursuzluk çıkarmak bunlar nifaktır. Dolayısıyla fitne dediğim zaman savaş da bir fitnedir. Veyahut da toplumun huzursuzluğu da ama nifak dediğimiz zaman nifak kötü bir şeydir. Kibir kendini beğenmiş olmaktır. Evet. Ee, kibir kendini beğenmiş olmak, Kendini beğenmenin iki tane e, merhalesi var. Birisi e, diğer insanlarla aynı seviyede tutmak. Ya bu adam kim yani? Bu da benim gibi birisin. Burada da kibir var. Çünkü konuşan kişi ya da herhangi bir senden daha üstün olduğunu takdir etmen gerektiği yerine takdir etmemek için o da benim gibi falan demeye başladığın an burada da kibir vardır. İkincisi, kendini onlardan üstün görme durumunda. Bu da kibirdir. Kibir e, kaynakları çoktur. İnsan bir şeyde kibirlenmek istiyorsa ya kendini beğenir, ya sahip olduğu değerleri üzerinden kibirlenir. Veyahut da diğer insanları daha aşağıda görerek onların saygının olmadığını, Onların efendim değersiz olduğunu düşünerek e, kibirlenir. Onun için bir hadis-i şerif var. E, kibir benim elbisemdir. hadisi i Kutsi galiba. E, kim ki bu elbiseyi benden çıkarmak istersen bana savaş açmış olur. Yani herkesin büyüğü, her varlığın büyüğü Allah'tır. O, kendisini daha büyük gören insanlar o, o zaman Sonunda Allah'a savaş açmış durumdadır. Kim yüksel yüksekten uçarsa onu Allah alçaltır. Efendim kim kendisini bulunduğu yerlerde daha aşağı yerlerde mütevazi tavır sergilersen Allah ona daha yükseğe çıkmasını sağlar. Evet Rene Gati, bu herhalde bir Türk ismi ise aleykümselam yeni gelenler. Ha tamam. selamünaleyküm Mikrofon burada üç mikrofon e, alabiliyorsunuz. E, konuşmak istiyorsanız mikrofonu buyurun. Konu bitmesini mi istiyorsunuz? Konu bitmesini istiyorsanız o zaman daha sonra işlersin. Ya burada konu evet. biter mi kardeşim? Konu konuyu açar. Evet. Selamun selamünaleyküm kurban. Bu, buyur kurban. Ali selam. Ee, elini kaldırdın. Efendim buyur. Dinliyoruz. Olmaz abi sesim geliyor mu? Olmaz abi ne evet. arkadaş? Sesim geliyor mu sana? Kurban Türkçe buyur kurban. biraz biliyorum. Ha, Türkçeyi az biliyorsun, anladım. Tamam. Aleyküm selam. Başımızın üstünde yerin var. Allah razı olsun, dinle. Olmaz buyur. kardeş. Bak, ne diyeceksin biliyor musun? Ben bilmem. Ben bilmem dediğin zaman kavga çıkmaz. Nefsini zaptırapt altına almış olursun. Ben biliyorum, ben, ben, ben demeye başladığında iblisleşirsin. Yani iblis gibi fikretmeye başlarsın ve şeytanlaşırsın. Allah muhafaza. İşte o zaman kavga çıkmaya başlar. Evet, buyur Dilar, Dilara Nur. Kurban. Efendim Kurban, Kurban orayı. Hadi, I buyur. don't speak well buyur. Turkish. Uh, İngilizce, uh, Fransızca biliyorsunuz. Ee, Almanca biliyor musun? Almanca daha iyiydi oh. benim için. Okay. Kanısı Deutschrein.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 Evet Dilara Nur buyur. Kurban hocam şu kurbanın felsefesine bir girsene. <gülüyor> şimdi kurban kelimesiyle ilgili mi kurban kesmekle ilgili mi? Hocam şimdi kelime olsun e, e, oradaki fiil olsun. Bu muhtemelen sembolik bir şeydir. Yani benim algıladığım mesela namazın çok böyle hani sembolik olarak bir duruş var. Yani tek başına bir şey değil. Bir bütünlüğü var hayatınızda. Kurban böyle şey yani e, tamam e, hani o temel felsefeye o iman hakikatlerine nasıl bağlıyorsunuz? Çünkü ya kesiyorsunuz tamam falan. Ama şöyle bir şey de soruyor insanlar ve çok kolay bir şey yani akla gelen ya hani so what? yani hayvan kestik kan akıttık so ama tabii muyum? O da ...çok daha derin hayatta bağlantısı olan, mesela kurban kelimesi şey yapıyor kurban hocam, İngilizce'de sacrifice diye geçiyor. Arapçada böyle bir ayrımı var Ben onu da linguistik olarak merak ediyorum. Bir sacrifice evet. var kurban. O bir şeyi feda etmek anlamında oluyor. Kurban, evet. biraz feda etmek. Evet. Bir de... E, şey var. Allah diyarı e, boğazlama kalmamıza, e, hayvanı kesmek kalmamıza başka bir şey var. Sen her gün infak etmiyorsan kurban kesmiş olmazsın yani. Ses evet, karde evet, bir, bir atlıyorsun sesin anlaşılmıyor. Bir şey bir de kısa söylüyorsun hiç anlaşılmıyor. Ee, Valla sesin bir de az geliyor zaten. Sana saygısızlık edip suçlamak istemiyorum. Bir el kaldır konuş konuşulsun dinleyelim yani böyle anlamıyoruz ne diyorsun. Anlatabildin mi mesela şey kurban hocam? Ya orada mesela Anladım. Arapçada o şey var mı nedir ee, o o ayrım var mı hayvan boğazlamak ve sacrifice feda mesela... etmek evet. gibi yani tabii, temel tabii. böyle bir bu işin felsefi boyutu neyi sembolize yani neyi simbolize ettiğini anlamak için önce felsefesini anlamak gerekiyor. Evet aynı aynı. Şimdi müsaade buyur. Bir dakika şöyle bir izah çalışayım. Kurban olayı insan var olduğundan beri, eskiden beri geçmişte e, mevcut. Bunu yapmayanlar, yani bir yerde kurban kesilmiyorsa insanlar içindeki e, e, vutu, siniri, dışarıya vurma yollarını e, kolay kolay dışa vurumu yapamıyor. Bunlar zaman zaman bazı insanlarda mesela şöyle psikolojik'e gireriz. Yani kendini beğenmezsin, kendine şikayetçi olursun. Şu olur, bu olur. Kendine de zarar vermek dinimizde yasak. Bu durumda bütün bu işi eleştirenler, araştıranlar kurban olayıyla bu vutun dışarı çıktığını düşünüyorlar. Bu bir. İkincisi, tarihten beri kurban olayı iki anlamda yüklüyoruz. Birisi ahlaki boyutta, diğeri fiili boyutta. Ahlaki olarak biz bazı şeyleri yani birini severiz. Birine değer veririz. Onun için her şeyi yapmaya, feda etmeye, onun için Kur'an-ı Kerim'de feda anlamına gelen yerde kurban manasında geliyor. Yani feda diye kullanılır. Arapça'da hedi diye kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de hedi diye geçer. Hacılar hacca gidince orada hedi, hediyeden geliyor ve bir amaç uğruna her şeyi verebileceğini gösterme. Söz konusu budur. İkinci bu husus Nahir Kur'an'ın keriminde Kevser suresinde Nahir diye geçiyor. Nahir burada o fiile yönelik bir tanımlamadır. Yani ben bu kadar zor işleri de yaparım inandığım dava uğruna. Mesela Türklerden kırmızı renk bayrağa yakışıyor. Aslında birçok insanla kırmızı renkle bayrak ve vatan, sevgi birbirlerine tezat zannederler. Aslında bunun çözümünü doğru bir şekilde yaparsa efendim hani Çanakkale'deki şehitlerin bulunan o denizin etrafını her tarafı efendim o şehitlerin kanıyla inandığı dava istiklal uğruna inancı uğruna efendim her şeyini verebilen bir yaklaşım tarzı bu eee Renk haline geldiği zaman kırmızı renk oluyor. Şimdi kırmızı renkle insan kanıyla bir ilişki de söz konusudur. Yani bir şeyin son boyuta geldiği anda bu ortaya çıkıyor. İnsanın belki de insanüstü olma yollarından bir kapı açılıyor. Yani insan ya ben ummazdım yani gerçekten 15 Temmuz'daki bu halkı bizim şu anki yaşayan halk olarak birisi anlatsaydı, ben de bunu görmeseydim inanmakta zorlanırdım. Buna benzer birçok harikaları bu insan yapabiliyor. Hazreti Adem'in de böyle, Hazreti İbrahim'de böyle ve hiç umulmayacak mucizevi şeyleri yapılabileceğinin işaretidir bunlar hepsi. Bu sembolik değerdir. Bunun sembolik anlayışı arka planda bu yatıyor. Aslında Kur'an-ı Kerim'de bunu anlatan Haç Suresi'nde Lent Allah luhumu ha Kestiğiniz kurumaların Allah etini alacak değil, kanını toprak alacak, eti fakirlere gidecek ve ortam siz paylaşacaksınız. Allah'a gidecek olan nedir? Neden istiyor? Allah'a gidecek olan diyor, sizin ona olan gösterdiğiniz bu olayı yapmakla gösterdiğiniz samiyetinizdir. İnancın samimi olması isteniyor. Yani bir şeye inanıyorsan oradaki samimiyet test ediliyor. Türkçe'de eh, ahlaki olarak kurban kelimesini sürekli biz bir şeyleri feda etmek. Onun uğruna inandığımız, saygı duyduğumuz, sevdiğimiz kişiler uğruna birçok mal yönünden, can yönünden, fikir yönünden, davacılık, dava adamlığı yönünden onu desteklediğimizin ifadesini bildirmek için canım sana feda olsun ve hatta kurban olurum şeklinde ifade eder. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi selleme, sahabeden şu sözler çokça duyulmuştur. Ey Allah'ın Resulü, annem, babam, canım, malım, mülküm senin yolunda feda olsun. Allah ve Resulü yolunda feda olsun. Buradaki kelime ile e, kurban olayındaki feda kelimesi hepsi aynı. Birbirine kardeş kelimelerdir. Arka planına baktığımız zaman, kullanıldığı yer itibariyle hepsi aynıdır. Bu açıdan e, kurban olayında e, niyet vardı. Niyetin de şeri, e, şerifler söylendiği şekli şudur: Allah'ım, aslında ben yaptıklarım itibariyle suçluyum. Ona ceza hangi cezayı versen, haktır. Günahlarımı görünce senin bunca nimetini. Görmemezlikten geldim. Seni görmezmiş gibi, görmüyor gibi, ceza vermeyecekmişin gibi, bu bir sürü günahlar işledim. Eğer ki sen şeriatını yasak etmeseydin, ben kendimi kendim, efendim bu suç e, suçluluk hissi karşısında e, kurban ederdim ama sen müsaade etmiyorsun çünkü bu varlığım senin sanatındır. İnsan varlığı Allah'ın sanatıdır. Buna bizim dahi bir zarar verme hakkımız yoktur. Her insan Allah'ın özene bezene yarattığı bir varlıktır. Yeryüzünün halifesidir. Yeryüzü halifesi olan insanın kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla bütünü her bir varlık bir zerresini dahi başka birileri tarafından, Allah'a ortak koştuğumuz varlıklar tarafından asla ve asla bir kılı dahi yaratamayız. Ona bizim asla vekaleten kullarına sahip olduğumuz bu vücut tenler, bedenler, gözler, kulaklar, ne kadar varlıklarımız varsa hepsi, bunların hepsi Allah'ındır. bizim bir şeyimiz yoktur. Biz emanetin kullanıyoruz. Kullandıklarımız. Onun için emanetin sahip olduklarımız hakkında varlıklar hakkında da e, tamamen haram ya da helal, e, yasak koyma hakkı da o varlıkların gerçek sahibinindir. Bu açıdan Allah'ın birinci derecede hem sosyal konularda, hem içtimai konularda, hem diğer dini konularda, hangi olursa olsun onun sözünü duyma. Onun bize dediklerine kulak verme durumundayız. Siz evlatlarınızın sizin söylediğinize müracaat etmesi durumunda nasıl seviniyorsanız Allah'ta bir kulun kendisine dönmesini, kendisine kendi adına bir şeyler yaptığını, Allah'ım bak senin için şunu yaptın demek, yani ah buyurun, böyle bir sevgiyi kitapta, hadis kitaplarında şöyle anlatıyor. Siz diyor dağdasınız, giderken bir merkebiniz ya da bir deveniz vardı, sonra uyudunuz, deve olduğu yerden uyandığınızda yoktu. Ve beş altı saat aradınız, osandınız ve çaresiz bekliyorsunuz. Ondan sonra birden baktınız ki deveniz oraya gelivermiş. Bütün o azıklarınızla, bütün istediğiniz şekilde deve oraya gelmiş. Bir kul ne kadar o an sevinirse işte Allah Allah'ın huzurundan kaçan bir kula geri huzurunda görünce böyle sevinir diyor. Böyle bir seven Allah'a böyle bir ilişkiyi küçümsemek bize bunun manevi katkısı bakımından ne kadar derin ne kadar yüksek olduğunu hatta Türk milletinin bu gücünün nereden kaynaklandığını çok güzel anlatan bir hadistir bu. Aynı zamanda hadise olan bir hadistir. Bir rivayettir. Bu açıdan bakmak lazım. Yani bu Türklerin güçlü kılan şey inancıdır. Bu e, Türk milletinin tarihte efendim gerek İslam öncesi gerek İslam sonrası tarihlerde uzun bir müddet devlet geleneği olan kültüre sahip bir milletin abi e, selamun aleyküm siz de öyle düşündünüz benim Türk milletinden kastım asla e, Kürt veyahut da diğer toplulukların e, rencide var. Mağarası... sesim geliyor mu evet, sana Kurban buyur. abi? Buyur. Şu bir tane İsmet Özel denilen zındık var biliyor musun? Kim? İsmet Özel. İsmet evet. Özel. Biliyorum. İslam ile Türklüğü birbiriyle özdeşleştirdiği için ben bu adama savaş ilan ettim. Anladım. Zındıklıktır bu. Yani Allah'ın dinini bir ırkla özdeşleştirmek kadar Kötü ve facia durumda olan bir şey yoktur. Allah'ın dinini hiç kimse bir şeyle özdeşleştiremez. Allah'ın yasasını hayattan ilga etmişiz.